Gözlerim kan çana nefret Ceza çarpı fuchs gibiyim Nefret ettiğim adama dönüştük Nereden baksan kuş biriyim Deli nefret Olur bende mi Ben değilim Be, be ben ben ki Şeytan olur nefretin varlığına destek Nefretler beni iyi ama Bu nasıl bir duygu ki ele geçirir beni Ben kimim derim ben Uyumadım uyku ki uyuyamam Nefes alışım ele verir beni Ben delireceğim O andır ki eder insan isyan Vicdansızlarla uğraşırken kalmadı bende de hiçbir vicdan Duyduğum enkili has Azalsa biraz nefret Ele geçirirken beni savaşır sevgim sevgim nefret Kendinden bilir nefret gelir bile bilir Yine sevmeye çalışırken yara açan nefret nefret nefret Duyduğum enkili has Azalsa biraz nefret Çalışırken yara açar nefret nefret nefret Büyüyordu içimdeki kin Piçin sayesinde piçin Benim içimdeki içip sıçıp günü geçireyim daken yeni bir haber gelir sigitleşirim Bütün kaygılar beynimi ele geçirir Kör eder beni göremem sebepleri hiç Fakat yok olur nefret Bulursan kaynağa dönersen hayran ya. Çıkıyor bir kavga saymak zor boş yere dövüş etmez hiç fayda Saçım uzun diye duzolat alayı da bir polar sataşırla lafla tekme apar katta yakayıp gidiyorlar ancak yozları dev de ve harca Allah yeni para misali kinimi kusmalıyım kusmalayım dönme şimdi ya bana bir daha hiç bu nasıl bir duygu ki ele geçirir beni ben kimim derim ben Uyamadım uyku ki uyuyamam Nefes alışığım eli verir beni ben delireceğim O andır ki eder insan isyan Vicdansızlarla uğraşırken kalmadı bende de hiç vicdan Duyduğum enkili has Az Çalışırken yara açan nefret nefret nefret Duyduğum enkili has azalsa biraz nefret Ele geçirirken beni savaşır sevgim sevgime de nefret Kendinden bile nefret gelir bile bile Yine sevmeye çalışırken yara açan nefret nefret nefret